Bismillahirrahmanirrahim. 2665 İbn Ömer'den adamın biri Ali Sallatü Vesselam'a yüksek sesle ihrama girdiğimiz zaman ne giyelim?" diye sordu. Ali Sallatü Vesselam da gömlek, şal var, bornoz ve meski mi? Sarık sarma. Eğer takunya bulamazsan üst ve yan taraflarını keserek takunya haline getirmek şartıyla meski buyurdu. 2666 yine aynı 2667 2668 2669 yine aynı. 2670 İbn Ömer'den adamın bir ayağı kalkarak Ya Resulullah İhram'da nasıl bir elbise giymemizi emredersin dedi. Aleyhisselatü Vesselam'da gömlek, şal var, mes giymeyin. Yalnız takınyası bulunmayan yan tarafını kestiğiniz mesleri giyebilir. İhramlı kimse zaferan ve Allah çehre hiçbir elbiseyi de giyemez. İhrama giren kadınlar da peçe ve eldiven takamazlar buyurdu. 2671 Abdullah bin Ömer'den kız kardeşi Hafsa'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e ya Resulullah ne oluyor da bunlara da sen ihramdan çıkmadığın halde onlar çıkmışlar dedi. Ali sallallahu aleyhi ve ben saçlarımı keçe yaptım. Kurbanımı da gönderdim. Onun için tavafı yapıncaya kadar ihramdan çıkmayacağım. 2672 Salim babasından Aleyhisselatü Vesselam'ı saçlarını keçe yapmış. Yüksek sesle telbiyede bulunurken gördüm. 2673 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam'a ihrama girerken ve ihramdan çıkacağı sırada kendi ellerimden güzel koku sürdüm. 2674 yine aynı. 2675 76 77 78 79 80 81 82 83 ne olur rivayetler yine aynı 2684 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam'ın ehramlı iken başına sürdüğü kokunun parlaklığını görür gibiyim 2693'e kadar yine aynı 2694 Enes'den Ali ve vesselam erkeklerin zaferan sürmesini yasak etmiştir. 2695 yine aynı, 2696 yine aynı. 2697 Safvan bin Yağla babasından naklediyor. Umre için ihrama giren bir adam Resulullah'a geldi. Adamın üzerinde dikişli elbise vardı. Elbisesine de karma boya sürmüştü. Ali sallatü vesselam Umre için ihrama girdim. Ne yapayım dedi. Ali ve vesselam da Haçta ne yaptıysan onu yap buyurdu. Adam bundan sakınıyor kokuyu da yıkıyordum dedi. Bunun üzerine Haçta ne yaptıysan Umre de onu yap buyurdu. 2698 yine aynı. 2699 Eban bin Osman babasından naklediyor. Aleyhissalatü vesselam ihramlıyken birinin başı veya gözü ağrırsa ağrıyan yere sabır sarsın buyurdu. 2700 Cafer bin Muhammed babasından Cabir'e giderek peygamberin nasıl hac ettiğini sordum. O da aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu dedi. Eğer sonradan olacağını bilseydim kurbanımı göndermez umre yapardım. Kimin kurbanı yoksa ihramdan çıksın, umresini yapsın. <gülüyor> Hazreti Ali Yemen'den kurban getirmeye gönderdi. Bu sırada Hazreti Ali hanımı Fatıma'yı boyanmış elbise giyerek sürme çekmiş olduğu halde gördü. Onun bu durumuna kızarak peygambere yaptığının doğruluk olmadığını sormaya gitti. Peygamberimiz... Ya Resulullah Fatıma üzerine boyalı elbise giymiş Gözlerine de sürme çekmiş Ve babam <gülüyor> Böyle emretti diyor dedi Aleyhissalatü vesselam doğru söylemiş Doğru söylemiş doğru söylemiş Ben onu emrettim buyurdu 2701 i̇bn Abbas'tan Adamın biri bineğinden düştü Ve düşer düşmez öldü Bunun üzerine Aleyhissalatü vesselam Onu su ve sidriyle yıkayın Kefenlerken de yüzünü ve başını açık bırakın Çünkü o Kıyamet günü telbiye yaparak değiltilecektir buyurdu. 2702 İbn Abbas'tan yine aynı. 2703 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem hac ifrat yaptı. 2704 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem hac için ihrama girdi. 2705 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Zilkade'nin bitimine 5 gün kala çıktık. <gülüyor> ve Vesselam haç yapmak isteyen haç için, Ümre yapmak için de Ümre için İham'a girsin buyurdu. 2706 Ayşe annemizden Aleyhissalatü Vesselam ile beraber yola çıksık, çıktık maksadın haç yapmak olduğunu biliyorduk. 2707 ve 708 Ebu Vail'den. Subey bin Mabet başından geçen bir olayı şöyle anlatıyor. Ben Hıristiyan bir Arap'tım. Bilahare Müslüman oldum, cihada çok düşkündüm. Kendime hac ve ümrenin farz olduğunu gördüm. Aşiretimden Hureyn bin Abdullah denen bir zata giderek bu konuda bilgi almak istedim. O da hac ile ümre, ümreyi beraber yap sonra da kolayına gelen cinsten bir kurban kes dedi. Ben hac ve ümre için ihrama girdim. Uzeyb'e gelince Selman bin Rabiye ve Zeyd bin Suhan ile karşılaştım. Beni haç ve Ümre için ihramlı görünce biri diğerine bunda devesi kadar bile anlayışı yok dedi. Bunun üzerine ben hemen Ömer'e gelerek müminlerin emri ben Müslüman oldum. Cihada karşı da çok düşkünüm. Kendime haç ve Ümre'nin farz olduğunu görür görmez Horayn ben Abdullah'a giderek bana haç ve Ümre'nin farz olduğunu söyledim. O da ikisini birleştir sonra da kesebileceğim bir kurban <gülüyor> kes dedi ben de haç ve ümre için ihrama girdim Uzeybe geldiğimde Selman bin Rabia ve Zeyd bin Suhan karşılaştım biri diğerine bunda devesi kadar bile anlayışı yok dedi şikayette bulundum bunun üzerine Ömer sen peygamberin yaptığını yapmışsın dedi 2709 aynı 2710 yine aynı 2711 Mervan'dan Hazreti Osman haccı temettü yapmayı ve haçla ümreyi birleştirmeyi yasakladı Hz. Ali'nin Haç'la Ümre'ye beraberce niyet ettiğini görünce sen Haç'la Ümre'yi beraber yapıyorsun halbuki ben beraber yapılmasını yasaklıyorum dedi. Bunun üzerine Hz. Ali herhangi bir insanın emri için Resulullah'ın sünnetini terk edemem diye mukabele etti. 2712 Bera'dan Ali'yi Yemen'e vali tayin ettiği zaman ben de yanındaydım. Yemen'den dönünce peygamberimizin huzuruna çıktı. Sonrasını Ali şöyle anlattı. Resulullah'ın huzuruna vardım. Bana nasıl yaptın dedi. Senin gibi ihrama girdim dedim. Ben hediye kurbanlık hayvan sevk ettim ve haçı kırana niyetlendim buyurdu. Ashabına da şöyle söyledi. Eğer olacakları bilseydim sizin gibi yapardım. Fakat ben hediyeyi sevk ettim. Onun için haçı kırana niyetlendim. 2713 ve 14 İmran'dan <gülüyor> Ali s.a.v. haçla ümreyi birleştirdi. Daha sonra bunu yasaklayan bir ayet kerime nazil olmadığı gibi Ali sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yasaklamadı. Ancak bir kişi bu tatbikatı uymayarak kendi görüşüne göre amel ettiler. 2715 Mutarif bin Abdullah'tan yine aynı 2716 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in hac ve niyet ettim, hac ve umreye niyet ettim dediğini duydum. 2717 yine aynı 2718 Bekir bin Abdullah el Müzeni'den. Enes'in Ali Sultan ve ile Hac ile birlikte ihrama girdiğini duydum dediğini işittim. 2719 Salim bin Abdullah'dan. Abdullah bin Ömer şunları anlattı. Ali Sultan ve İslam veda hacında Zulhuleife'de Umre'ye niyet ederek temettü hacci yaptı. Beraberinde kurbanını götürdü. Ümriye niyetle ihrama girdi. Ümriye yaptıktan sonra haç için ihrama girdi. Halk da peygamberimize bakarak temettü haç yaptı. Yine bir kısmı peygamber gibi Mekke'ye hediye sevk etti. Bir kısmı ise sevk etmedi. Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye gelince Müslümanlara, içinizde hediye sevk etmiş olanlara hacı ifa edinceye kadar ihramlıya haram olan şeyler haramdır. Hediye sevk etmemiş olanlar beyti tavaf etsinler. Safa ile mel arasında sayetsinler. Tıraş olsunlar sonra ihramdan çıksınlar. <gülüyor> Daha sonra haç için ihrama girerek hediye göndersinler. Hediye bulamayanlar 3 gün haçta 7 gün memleketine dönünce oruç tutsunlar buyurdu. ve Vesselam'a Mekke'ye gelince tavafını yaptı. İlk olarak Hacer-i Resvet'i istilam etti. Daha sonra yedi şaftan üçünü suratlıca Remil suretiyle dördünde normal bir surette tamamladı. Tavaftan sonra beyte namaz kıldı. makam İbrahim'de iki rekat namaz kılarak selam verdi. Bilahare Safa'ya gelerek Safa ile Merve arasında yedi defa sayetti. etti. Daha sonra haccını yapıp bayram günü kurbanını kesinceye kadar ihramliye haram olan hiçbir şeyi yapmadı. Tavaf ifade. İfadeyi yaparak Beyti i Tavahtan sonra ihramdan çıktı. Müslümanlardan önce Mekke'ye hediye gönderilenler de Peygamberimizin yaptığını yaptılar. 2720 Abdurrahman bin Harmel'den, Said bin Müseyye bin şöyle anlattığını duydum. Ali ile Osman haçta buluşuyordu. Bir yerde konakladığımız zaman Osman iç ile hacin birleştirilmesini yasak etti. Ali onun yola çıktığını gördüğümüz zaman siz de hareket edin dedi. Ali ve arkadaşları Ümre için ihrama girdiler. Hazreti Osman onlara bir şey demedi. Bunun üzerine Hazreti Ali Osman'a Haccı temettünün yapılacağı konusunda sana peygamberin tatbikata haber verilmedi mi dedi. Osman verildi dedi. Ali Resulullah'ın temettü yaptığını duymadın dedi. Osman duydum dedi. 2721 Nevhe bin Haris bin Abdülmuttarib'di. Sa'd bin bu Vakkas Da Dahak Kays'ın Muaviye bin Süfyan'ın hac ettiği sene Umre ile hacı birleştirdiklerini, anla birleştirdiklerini anlatırken şöyle diyor Dahak sağda bunu sadece Allah'ın emirlerini bilmeyenler yapar dedi Sa'd iyi demedin yeğenim deyince Dahak Ömer bin Hattab Umre ile hacın birleştirilerek Bir defa ihrama girerek yapılmasını yasak etti dedi Bunun üzerine Sa'd halbuki aleyhissalatü vesselam böyle yapmış Biz de kendisiyle aynısını yapmıştık dedi 2722 İbrahim bin Ebu Musa'dan, Ebu Musa da Ömre ile Hac'ın birleştirileceğine dair fetva veriyordu. Adamın biri kendisine ağır olur. Halifenin bu konudaki yeni emirlerini sen bilmiyorsun dedi. Hemen giderek Ömer'i buldum, durumu ondan sordum. Hz. Peygamber'in bunu yaptığını biliyorum. Fakat Müslümanların Erak'ta karılarıyla yattıktan sonra saçlarından sular damlayarak Hac'a gitmeleri hoşuma gitmiyor diye cevap verdi. 2723 İbn Abbas'tan Ömer'in şöyle dediğini duydum. Ben umre ile Hac'in birleştirilmesini kesinlikle yasak ettim. Umre ile Hac'in birleştirilmesi her ne kadar Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın tatbikatında varsa da. 2724 Tâvûs'tan Muaviye İbn Abbas'a Merve'de benim peygamberin saçlarını kısalttığımı biliyor musun dedi. İbn Abbas hayır dedi. 2725 Ebu Musa'dan Ali sallallahu aleyhi ve selam Bathadayken yanına vardım. "İhrama nasıl girdin?" diye sordu. "Allah'ın Resulü gibi" dedim. "Mekke'ye hedi kurban sevk ettin mi?" De dedi. "Hayır" dedim. "Öyleyse Kabe'yi tavaf et, Safa ile Marva arasında say et, sonra da ihramdan çık" dedi. Ben de Kabe'yi tavaf edip Safa ile Marva arasında say ettikten sonra Kabilem'den bir kadına uğradım. O da saçlarımı düzeltip taradıktan sonra başımı yıkayıverdi. Ben daha sonralar Ebu Bekir'in hilafeti zamanında da Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında da bu konuda peygamberden duyduğumu halka söylüyordum. Yine bir haç mevsimindeydi. Ben de haçta bulunuyordum. Adamın biri bana halifenin haç konusundaki yeni emrini sen bilmiyorsun galiba dedi. Ben de halka ey ahali haç konusunda benim daha önce size söylediklerimi yapmakta acele etmeyin. Halife şimdi gelecek, onun dedikleri gibi yapın dedim. Müminlerin emri gelince, müminlerin emri haç konusundaki yeni emri nedir diye sordum. Ömer, eğer aziz ve celil olan Allah'ın kitabına bakarsak, başladığımız haç ve ümreyi Allah için tamamlayın denilmekte. Peygamberimizin tatbikatına bakarsak, Peygamberimiz kurbanı kesinceye kadar ihramliye haram olan hiçbir şeyi yapmamıştır dedi. 2726 Mutarrif'ten Emran bin Hüseyin bana Resulullah Ümre ile Hac'ı birleştirdi. Biz de onunla beraber birleştirdik dedi. 2727 Cafer bin Muhammed babasından naklediyor. Cabir bin Abdullah'a giderek Peygamber'i nasıl hac yaptığını sorduk. Şunları anlattı. Peygamber aleyhisselam Medine'de 9 sene kaldıktan sonra Müslümanlara hacca gideceğini ilan ettirdi. Bunun üzerine çok sayıda insan peygamberle hacca giderek onun yaptıklarını yapmak için Medine'ye geldiler. Resulullah Zilkade'nin sonuna 5 gün kala yola çıktı. Biz de beraber çıktık. Aleyhisselatü Vesselam Zilkadenin sonuna beş gün kala yola çıktı, biz de beraber çıktık. Peygamber Ali aramızda bulunduğu bu esnada kendisine vahiy geliyor, onun anlayıp yaptığını biz de yapıyorduk. Yola çıkarken esas maksadımız hac yapmaktı. 2728 Ayşe annemizden hac yapmak için yola çıktık. Şerife gelince aybaşı oldum. Tam ben ağlarken Ali sallatü Vesselam hayiz mi gördün dedi. Evet dedim. Bu aziz ve celil olan Allah'ın Adem'in kızları için takdir etmiş olduğu bir özelliktir. Onun için ihrama giren bir kimsenin yaptıklarını aynen sen de yap. Yalnız tavafa yapma. buyurdu. 2729 Tarık bin Şihab Ebu Musa'dan. Ben Yemen'den döndüğümde Ali sallallahu aleyhi ve sellem hac için çıktığı yolculukta Bat'hada konaklamıştı. Bana niyet ettin mi dedi. Evet dedim. Nasıl dedi? Ali sallallahu aleyhi ve sellem ne için ihrama girdiyse ben de onun için girdim dedim. Öyleyse Kabe'yi tavaf et, Safa ile Merve arasında say ettikten sonra ihramdan çık dedi. Dediklerini yaptıktan sonra bir kadına uğradım. Kadın saçlarımı düzeltip tarayı verdi. Ömer'in halifeliği zamanına kadar bana Haçla ilgili sorulan sorulara bu şekilde cevap veriyordum. Ömer zamanında adamın biri bana Ebu Musa bu konuda ağır ol sen herhalde halifenin haç konusundaki yeni emirlerini bilmiyorsun dedi. Bunun üzerine ben halka, ey ahali haçla ilgili söylediklerimi uygulamakta acele etmeyin. Şimdi halife gelecek bu konuda onun dediklerini yapın dedim. Bunun üzerine Ömer gelerek şöyle dedi. Eğer Allah'ın kitabına bakarsak, ile hacin ayrı ayrı yapılması gerekir. Resulullah'ın tatbikatına bakarsak, sevk ettiği kurbanlık hayvan, hediye yerine varıncaya kadar ihramdan çıkmıyordu. 2730 yine aynı 2731 aynı 2732 aynı 2733 Nafiden hac için Mekke'de İbnü Zübeyr'i kuşattığı sene İbn Ömer hac yapmak istedi. Bunun üzerine kendisine "Onlar savaş yapıyorlar. Senin Kabe'yi tavafına engel olmalarından korkarım." dedi. O şu cevabı verdi: "Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel örnekler vardır. Allah'ın Resulü'ne yapmışsa biz de onu yaparız." Umre yapacağımı size şahit tutuyorum. Daha sonra da yola çıktı. Beyda sırtlarına gelince haç da aynı şey, ümre aynı şey. Şahit olun haçla umreyi beraber yapacağım dedi. Ve Kudeyt'ten satın aldığı hediyi Mekke'ye gönderdi. Kendisi de ümre ile haç yapmak için ihrama girerek yola çıktı. Mekke'ye gelince Kabe'yi tavaf etti. Safa ile Merve arasında say ettikten sonra başka bir şey yapmadı ne kurban kesti, ne tıraş oldu, ne de saçlarını kısaltırdı. Bayram gününe kadar ihramlığa haram olan hiçbir şey yapmadı. Bayram günü kurbanını kesti, tıraş oldu, tavafı rübünü, tavafı, ziyareti yaptı. Resulullah da böyle yaptı dedi. 2734 Salim babasından Aleyhisselatü Vesselam ihramlıyken emrine amadeyim Allah'ım emrine amadeyim emrine amadeyim senin ortağın yok emret ham sana nimetleri veren sensin kainatta senin ortağın yoktur dediğini duydum 2735 ve 36 yine aynı 37 38 yine aynı 2739 Ebu Kureyre'den Ali vesselam telbiye'de bulunurken emret ey gerçek ilah derdi. 2740 Kallat bin sahip babasından naklediyor. Ali sallatü vesselam bana Cibril geldi ya Muhammed ashabına telbiye getirirken seslerini yükseltmelerini emret diyordu. 2741 İbn Abbas'tan Ali sallatü vesselam namazdan sonra ihrama girdi. 2742 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını kıldıktan sonra umre ve hac için ihrama girdi. Daha sonra da bineğine binerek Beyda Dağı'na tırmandı. 2743 Cabir'den Ali sallallahu aleyhi ve selam'ın hacci ile ilgili olarak Zulhuleyfi'ye gelince namaz kıldı. Beyda'ya gelinceye kadar da hiç konuşmadı. 2744 Salim bin Salim babasından Beyda'daki şu halinizle Ali sallallahu aleyhi ve yalanlıyorsunuz. Ali sallallahu aleyhi ve selam Zulhuleyfe mescidinden başka yerde asla ihrama girmedi. 2745 Abdullah bin Ömer'den Ali salatü vesselam'ı devesine binerken gördüm. Deve doğrulurken ihrama girdi. 2746 ve 47 yine aynı. 2748 Cabir bin Abdullah'ın demek ki uzun hac hadisi. 2749 Cabir'den O kızı Esma Muhammed bin Bekir'i dünyaya getirdi. Hemen durumu peygambere bildirip ne yapacağını sordu. Ali ve vesselam da Avret yerine bir bez parçası koy sonra da ihrama gir buyurdu. 2750 Cabir bin Abdullah'ın hac hadisi. 2752 İbn Abbas'tan Dubağa haç yapmak istemişti. ve Vesselam ona şart koşmasını emretti. O da Resulullah'ın emrini yerine getirdi. 2753 Hilal bin Habbab'dan Said bin Cübeyr'e haçta şart koşan kimsenin ne diye şart koştuğunu sordum. O da şart insanlar arasında olur cevabını verdi. Bunun üzerine ona İkrim ayı olayı anlattım. O da bana İbn Abbas'tan naklen şu olayı anlattı. Zubayr bin Abdülmuttalib'in kızı Duba peygamberimize gelerek ya Resulullah ben haç yapmak istiyorum. Nasıl niyet edeyim dedi. Emrine amadeyim Allah'ım emret. İhramdan çıkacağım yer senin takdir ettiğin yerdir diye niyet et. Böyle bir şart ileri sürmen senin Allah üzerinde bir hakkındır buyurdu. 2754 yine aynı 2755 yine aynı 2756 Salim'den i̇bn Ömer Haç'ta şart ileri sürmeyi kabul etmeyerek Resulullah'ın sünneti size yetmiyorum. Eğer herhangi birinizin haç yapmasına bir mania çıkarsa Kabe'yi tavaf edip Safa ile Merve arasında da say ettikten sonra ertesini tekrar haç yapıncaya kadar ihramdan çıksın. Hediye kurbanlık göndersin bulamazsa yerine oruç tutsun dedi. 2757 aynı 2758 Mısfer bin Mahreme ile Mervan bin Hakem'den Hudeybi olayında Ali ve bin küsür asabiyle yola çıktı. Zulhuleyfi'ye geldiklerinde peygamber hediye kurbanlık hayvanını belirleyip nişan yaptı ve umre için ihrama girdi. 2759 Ayşe annemizden Ali sallallahu ve kurbanlık develerine nişan koymuştu. 2760 İbn-i Abbas'dan aleyhissalatü vesselam kurban için ayırdığı develerin sağ tarafına nişan yaptı. Sonra da akan kanı parmağıyla sildi. 2761 i̇bn Abbas'tan, Ali aleyhissalatü vesselam Zulh-i gelince hediye için bir dişi deve ayırmasını ve devenin hörgücünün sağ tarafına nişan yapılmasını emretti. Sonra da akan kanı parmağıyla silerek deveye kurbanlık olduğuna işaret için çarık taktı. Beyda'ya gelince de ihrama girdi. 2762 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam Medine'den hediye gönderir. Ben de gönderdiği bu hayvanın nişan ipini bükerdim. Daha sonra da ihramsız kimseler ne yaparsa o da öyle yapardı. 2763, 64, 65 ve 66 67 yine aynı. 2768 hapishanemizden ya Resulullah ne oluyor müslümanlara sen ümre ihramından çıkmadığın halde onlar çıkmış dedi peygamber aleyhisselam ben saçlarımı uzun süre ihramlı kalacağım için toz toprak olmasın diye keçe yaptım hediyemi belirledim onun için kurban kesinceye kadar ihramdan çıkmayacağım dedi 2769 İbn Abbas'tan peygamber aleyhisselam Zulhul Efe'ye gelince hediye kurbanlık devesini sahir gücünden keserek nişan yaptı Akan kanı parmağıyla sildi. Devenin örgücüne çarık taktı. Öyle vakti beydada devesi kalkarken telbiye getirdi. İhrama girdi ve hacca niyet etti. 2770 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam'ın hediye olarak ayırdığı, seçtiği devenin boynuna nişan olarak bağlayacağı ipleri elimden bizzat büktüm. ve Vesselam onu devenin boynuna taktı. Ayrıca ona bir de işaret yaparak Kabe'ye öylece gönderdi. Daha sonra da kendisi helal olan herhangi bir şey yapmamasık etmeden ihram olarak bir süre bekledi. 2771 aynı. 2772 73 74 ve 75 76 77 78 aynı 2779 Cabirden Ashab Medine'de Resullarla beraber bulunuyordu. Peygamber Aleyhisselam Mekke'ye hediyelerle kurbanı hayvan gönderdi. Bunun üzerine dileyen ihrama girdi, isteyen girmedi 2780 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam Mekke'ye göndereceği kurbanlığına hediye nişanı yapacağı ipi ben kendi elimden bükerdim Resulullah da bizde tek takar babamla onu gönderirdi bundan sonra da hediye kesinceye kadar aziz ve celil olan Allah'ın kendisine helal kıldığı hiçbir şeyi yapmaktan geri durmazdı 2781, 82, 83 84 aynı. 2785 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam haç yaptığı zaman kurbanlık hayvan hediye sevk etti. 2786 Ebu Hüreyre'den Aleyhisselatü Vesselam bir adamın hediye olarak deve sevk ettiğini gördü. Adama deveye bin dedi. Adam ya Resulallah o hediydir dedi. Aleyhisselatü Vesselam Allah Allah olsun bin buyurdu. 2787 Enes'ten yine Aynı 2788 Yine Aynı 2789 Yine Aynı 2790 Ayşenemizden Aleyhisselatü ve ile beraber haç yapmak Maksadıyla yola çıktık Mekke'ye varınca Kabe'yi tavaf ettik ve Vesselam'a hediye göndermemiş Olanların ihramdan çıkmalarını Emretti Bunun üzerine hediye göndermemiş olanlar İhramdan çıktılar Peygamber'in hanımları da hediye göndermemişti. Onlar da ihramdan çıktı. Bu arada ben aybaşı olduğum için tavaf yapamamıştım. Mina'dan dönülen gece peygambere, Ya Resulallah herkes ümre ve hac yapmış olarak dönüyor. Ben size sadece hac yaptım dedim. Bunun üzerine Mekke'ye geldiğimizde tavaf yapmadın mı dedi? Hayır dedim. Öyleyse kardeşinden tenime git, ümre için ihrama gir sonra da falan yere gel buyurdu. 2791-92, aynı. 2793, Camreş'in torunu Suraka bin Malik'ten aleyhissalatü vesselam'a, Ya Resulullah bu şekilde ümre yapmamız sadece bu seneye mi mahsus yoksa ebediyen böyle mi olacak diye sordum. Ebediyen dedi. 2794, yine aynı. 2795 Haris bin Bilal babasından naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulallah haç olarak başlayıp Ümre'ye tedbir etmek bize mi mahsus yoksa umumu olarak bütün Müslümanlara mı dedim? Sadece bize mahsus dedi. Bu hadis zayıftır. 2796-97-98 e, haç ve Ümre'nin birleştirilebileceğini naklediyor. 2799 yine aynı. 2800 aynı. 2801 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Ümre için asabi ise haç için ihrama girdi. Peygamberimiz yanında hediye ol olmayanların ihramdan çıkmalarını emretti. Talha bin Ubeydullah ile başka bir adamda yanlarında hediye olmayanlardandı. Bunun üzerine her ikisi de ihramdan çıktılar. İbn Abbas şöyle buyurdu. Ümre ile hacı birleştirdi. Kimin yanında hediye yoksa ihramdan tamamen çıksın. Böylece Ümre haca girmiş oldu buyurdu. 2000 803 Ebu Katar Mekke'ye giderken Resulullah beraberdim. Yolda arkadaşlarımdan bazılarıyla peygamberden ayrıldık. Onlar ihramlıydı ben ihramsızdım. Bir yaban eşeği gördüm. Hemen atımın üzerinde doğruldum. Arkadaşlarımdan kırbacımı istedim. Vermediler. Mızrak istedim. Vermediler. Bunun üzerine ben mızrağımı kendim alarak yaban eşeğini attım ve öldürdüm. Bu hayvanın etinden ashabım bazıları yedi bazıları yemedi durumu peygambere götürüp hükmünü sordular peygamber de o aziz ve celli olan Allah'ın size yedirdiği bir nimettir buyurdu 2804, 2805 yine aynı 2806 7, 8 9 ve 10 11 ve 12 yine aynı 2813 yine aynı 2814 Cabirden Ali sallallahu ve selam Kendiniz avlamadığınız ve sizin için avlanmadığı sürece ihramlıyken kara yemeniz helaldir. 2815 Kuduş köpek öldürmek İbn Ömer'den Ali sallallahu ve selam ihramlı bir kimsenin 5 hayvanı öldürmesinde günah yoktur. Karga, delice, akrep, fare, kuduz köpek. 2816 Ayşe annemizden Ali sallallahu ve selam İhramlı bulunan bir kimsenin 5 çeşit hayvanı öldürmesinde bir sakınca yoktur. Yılan, fare, delice, karga, kudus köpek. 2817 yine aynı. 2818 Said bin Müseyyip'ten. Kadının biri elinde asayla Ayşe annemizin yanına girdi. Ayşe bu nedir dedi. Kadın elindeki keleri göstererek peygamber bize anlatmıştı. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman bütün hayvanlar söndürmeye uğraşmışlar. Fakat bu uğraşmamış. Onun için öldürülmesini emretmişti. 2819 İbni Ömer'den Beş türlü hayvan vardır ki ihramlı bir kimsenin onları öldürmesinde günah yoktur. Delice, fare, kudus köpek, akrep ve karga. 2820, 21 ve 22 aynı. 2823 İbni Ebu Amr, Ammar'dan Cabir bin Abdullah'a sırtlarla ilgili sorular sordum. Bana onun etini yiyebileceğimizi söyledi. Av olarak mı dedim? Evet dedi. Aleyhissalatü Vesselam'dan duydun mu dedim? Evet dedi. 2824 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam Meymune ile evlendiği zaman ihramda idi. 2825, 26, 27 ve 28 bu hadislerinin hepsi zayıftır. 2829 Osman bin Affan'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın ihramda olan bir kimsenin evlenebilir. Ne kız isteyebilir ne de başkasının nikahı kıyabilir. 2830 Eban bin Osman'dan Aleyhisselatü Vesselam ihramda bulunan kimsenin nikah kıymasını evlenmesini ve kız istemesini yasak etti. 2800 31 30 31 aynı 2832 İbn-i Abbas'tan aleyhissalatü vesselam ihramlı iken kan aldırdı 2833 34, 35 36 aynı 2837 yine aynı 2838 Ka'b-i Nujre'den ihramlı olarak peygamberin yanında bulunuyordum. Başımdaki haşereler bit bile ben rahatsız ediyordu. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam tıraş olmamı emretti. Sonra da ya üç gün oruç tut ya da altı fakir ikişer müt vererek doyur ya da bir koyun kes. Bunlardan hangisini yaparsan cezanı ödemiş olursun buyurdu. 2839 ve 40 aynı. 2841 yine İbn Abbas'tan adamın biri ihramlıyken devesinden düşerek boynu kırıldı. Daha sonra öldüğü söylendi. Bunun üzerine Ali Selahtdinam onu su ve sidirle yıkayın, elbiselerini izar rida kefen olarak kullanın. Başını açık bırakın, koku sürmeyin. Çünkü o mahşer günü ihramlı vaziyette, telbiye'de bulunarak haşredilecektir. 2842 aynı 43 aynı 44 yine aynı 2845 yine aynı. 2846 Abdullah Abdullah ve Salim bin Abdullah'dan. İbnü Zübeyir daha öldürülmeden Mekke kuşaltıldığı zaman Abdullah bin Ömer'e bu sene haç yapmaman sana zarar vermez. Çünkü Kabe'yi tavaf etmemize engel olmasından korkuyoruz dedik. Bize şöyle dedi deyip daha önce nakledilen hadisi nakledildi. 2847 Haccac bin Amr el-Ensari'den aleyhissalatü vesselam kim total olur veya ayağı kırılırsa ihramdan çıkar sonra tekrar hac eder. 2848 aynı. 2849 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam Mekke'ye gittiği zaman Zituva'da konaklayarak gece orada kaldı ve sabah namazını orada kıldı. Namaz kıldığı yer sert, tümsek bir yerdi. Burası mescidin yapıldığı yer değil, biraz daha alçaktaki yer sert, tümsekti. 2850 Muharrish el-Kabe'den Ali sallallahu aleyhi ve selam Cırraniye'den gece yola çıktı. Umre yapıp gece tekrar Cırraniye'ye döndü. Geceyi orada geçirdi geçirmiş gibi zeval vaktine kadar orada kaldı. Güneş zevala geldiğinde oradan çıkarak Şerif Vadisi'ne Medine yoluyla Şerif'in birleştiği yere kadar geldi. 2851 yine aynı. 2852 İbn Ömer'den Aleyhissalatü Vesselam Mekke'ye Batada'ki yukarı mahalleden girdi. Çıkarken de aşağı mahalleden çıktı. 2853 Cabir'den ve Vesselam Mekke'ye girdiğinde elindeki sancağın rengi Bembeyazdı. 2854 NS'ten Ali Salatü vesselam Mekke'ye girdiğinde başında mihfer vardı. Kendisine İbnu Hatar'ın Kabe'nin örtüsüne sığındığı haber verilince öldürün onu dedi. 2855 NS'ten Ali Salatü vesselam fetih günü Mekke'ye girdiği zaman başında mihfer vardı. 2856 Cabir bin Abdullah'tan Ali Salatü vesselam Mekke'nin Fetih günü ihramlı olarak şehre girdiği zaman başında siyah bir sarık vardı 2857 İbn Abbas'tan sallallahu vesselam ve arkadaşları hac için ihrama girdiklerinin dördüncü günü Mekke'ye geldiler bunun üzerine peygamberimiz onlara ihramdan çıkmalarını emretti 2858 İbn Abbas'tan ve vesselam Zilhicce'nin dördünde geldi hac için ümre ihrama girdi sabah namazını batata kıldı ümre yapmak isteyen yapsın buyurdu 2859 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye Zilhicce'nin dördüncü sabahı geldi. 2860 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam kaza ömresi için Mekke'ye girerken Abdullah bin Revaha'da Peygamberimizin önünde yürüyerek şu mısraları okuyordu. Savulun kafir evlatları onun yolundan. Bugün onun Mekke'ye gelişiyle sizi vuracağız. Öyle vuracağız ki koparacak kafayı boynundan ayıracak dostundan. Bunun üzerine Ömer ona İbnü Revaha, "Hem Resulullah'tan önde gidiyorsun, hem de aziz ve celil olan Allah'ın hareminde şiir okuyorsun." dedi. Peygamber de, "Dokunma ona. Bu düşmanlara ok yarasından acıdır." buyurdu. 2861 İbn Abbas'tan Ali Selatü vesselam Mekke'nin fethi günü. Bu belde Allah'ın yeri ve göğü yarattığı zamandan beri mukaddes kıldığı bir yerdir. Bu belde Allah'ın emriyle kıyamete kadar mukaddes haramdır. Bu nedenle dikenleri koparılmaz, ah hayvanları ürkütülmez, bulunan eşyası sahibini tanımanın dışında alınmaz, nebatı da koparılmaz. Bu arada ben ya Resulullah ıshırı bu yasaklara dahil etme dedim. Onun için sadece ısır otunun koparılmasına müsaade etti. 2862 aynı. 2863 yine aynı 2864 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu ve selam bu beyte Kabe'ye bir ordu saldıracak fakat Bedada helak olacaktır. 2865 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu ve selam Kabe'yi zapt etmek isteyen bir ordu helak olmadıkça bu isteklerinden vazgeçmezler. 2866 Hazreti Ömer'in kızı Hafsa'dan Resulullah şöyle dedi bu haremi şerife bir ordu sevk edilecek Beyda'ya geldiklerinde öncüleri artçıları, merkezdeyekileri hepsi de mahvolacak. Bunun üzerine ben ya içlerinde müminler varsa dedim Ali ve vesselam o zaman orası onlara mezar olur buyurdu 2867 Haksa annemizden yine aynı 2868 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam beş çeşit zararlı hayvan var ki hilde olsun, haremde olsun öldürülür. karga, Dölengeç kuşu, kudus köpek, akrep ve fare buyurdu. 2869 ve 70 aynı. 2871 Ebu Ubeyde'den Arafa'da bir gün önce Arife gecesi Resulullah ile beraberdim. Bir de ne görelim? Bir yılan. Bunun üzerine Öldürün dedi. Yılan derhal deliğe kaçtı. Biz deliği biraz oyduk, Hurma yapraklarını yakarak tütsü yapıp içeri duman verdik. Daha sonra Allah onu sizin şehrinizden, sizi de onun şehinden korudu, buyurdu. 2872 ümmüşerikten Ali sallallahu aleyhi ve sellem bana keleri öldürmemi emretti. 2873 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem keler küçüktür ama ne haindir. 2874 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam hayvanlardan 5 çeşidi vardır ki hepsi zararlıdır. Onun için hilde olsun harem dahilinde olsun öldürülür. Kudus köpek karga, delice akrep ve fare 2875 76, 77, 78 aynı 2879 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam burası Mekke Aziz ve celil olan Allah'ın yeri ve göğü yarattığı zaman, zamandan beri haremdir, mukaddestir. Benden ne önce ne de sonra hiç kimseye konan yasaklar helal olmamıştır. Bana da sadece günün mahdut bir zamanında izin verilmiştir. İşte şu içinde bulunduğumuz saatten itibaren, kıyamete kadar Allah'ın emriyle burası haremdir, mukaddestir. İbadet maksadının dışında hiçbir şey yapılmaz. Buranın bitkisi koparılmaz, ağacı kesilmez, av hayvanları ürkütülmez. Burada bulunan hiçbir şey alınmaz ancak sahibi tanınıyorsa müstesna. Peygamberin bu sözleri üzerine Abbas ayağa kalktı. Kendisi cesaretli bir zattı. ısırı istisna et çünkü onu evlerimizde ve mezarlarımızda kullanıyoruz dedi. Bunun üzerine Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem müstesna buyurdu. 2870 NS'den Ali Sallallahu Aleyhi ve Ömre kazasını yapmak için Mekke'ye girdi deyip İbn-i şiir okuduğu hadisi nakletti. 2881 İbn-i Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye geldiği zaman kendisini Haşim oğullarının küçük çocukları karşıladı. Peygamberimiz de onlardan birini önüne diğerini terkisine aldı. 2882 Muhacir el-Mekki'den Cabir bin Abdullah'a Kabe'yi gören birinin ellerini yukarı kaldıp kaldırmayacağı soruldu. Yahudilerden başka hiç kimsenin böyle yaptığını bilmiyorum. Biz Resullah'la beraber hac yaptık fakat böyle yapmadık." dedi. Bu hadis zayıftır. 2883 al torunu Abdurrahman bin Tarık annesinden naklediyor. Ali sallallahu aleyhi bir yere gelince Kıbrı'ya karşı döner, dua ederdi. Bu hadis de zayıftır. 2884 Abdullah bin Ömer'den Ali sallallahu aleyhi Mescidimde bir namaz kılmak Mescidi Haram Müstesna Diğer mescitlerde kılınan bir namazdan Daha eftaldır 2885 2886 Yine Aynı 2887 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam bana Görmüyor musun? Kavmin Kabe'yi inşa ettikleri zaman İbrahim Aleyhisselam'ın Temellerini dışarıda bırakarak Daha dar yaptılar. Ben de ya Resulullah Onu İbrahim Aleyhisselamın temelleri üzerinde yapamaz mısın dedim Bunun üzerine Eğer kavmin İslam'a yeni girmiş olmasaydı yapardım dedi 2888 Yine aynı 89-90 Yine aynı 2891 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi i beş taraflarından gelen Bacaksızlar harap edecekler buyurdu 2892 Abdullah bin Ömer'den Kâbi'ye vardım. Peygamber Efendimiz Bilal Usame bin Zeyd içeri girdiler. Osman bin Talha üzerlerine kapıyı kapadı. İçeride uzunca bir süre beklediler. Sonra kapı açtılar. Resulullah dışarı çıktı. Ben de merdivenlerden çıkarak Kâbi'ye girdim. Resulullah nerede namaz kıldı demeyi unuttum. 2893 yine aynı. 2894 95 96 yine aynı. 2897 Ayşe annemizden a.s. eğer halk küfürden yeni kurtulmuş olmasaydı ne yapmaya gücüm yetseydi Kabe'yi yıkar hicri 5 zira içeri alarak yine yerinden yeniden inşa ederdim. Ayrıca birinden girmek diğerinden de çıkmak için iki kapı daha ilave ederdim. 2898 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulullah Beytullah'a girmeyeyim mi dedim. Hicre gir çünkü orası beytendir buyurdu. 2899 Ayşe annemizden Beytullah'a girip içeride namaz kılmak isterdim. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam elimden tutarak beni hicre soktu. Beytullah'a girmek istediğin zaman burada namaz kıl. Orası da beytin bir parçasıdır. Kavmin Kabe'yi tamir ederken asıl temellerden daha dar yapmışlar buyurdu. 2900 İbn Abbas'tan ve Selam Kabe'de namaz kılmadı fakat binanın köşelerinde tekbir getirdi. Tabi İbn Abbas görmediği için böyle diyor. 2901 Usambe bin Zeyd'den ve Selam ile beraber Beytullah'a girdim. Bilal'a kapıyı kapatmasını emretti. Bunun üzerine Bilal kapıyı kapadı. Beytullah'ın o zaman altı direği vardı. Kabe'nin kapısının yanında bulunan iki tanesinin arasına kadar gelince oturdu. Allah'a hamdü sena etti, dua ve istiğfar etti. Sonra kalkıp Kabe'nin arka tarafına karşı dönerek yüzünü sürdü, yanağını koydu. Allah'a hamdü senada bulundu, dua ve istiğfar etti. Daha sonra da geri dönerek Kabe'nin sütunlarından her birine tek bir tesbih, tehlil getirerek Allah'a senada bulunarak Dua ve istiğfar ederek selamladı. Bilahar'a dışarı çıkıp Kabe'ye dönerek iki rekat namaz kıldı. Sonra da dönüp işte kıble, işte kıble buyurdu. 2902 aynı. 2903 4-5 aynı. 2906 Umeyr'in torunu Abdullah bin Ubeyt'ten. Adamın biri bana, Ebu Abdurrahman sadece bu iki sütunu istilam etmenin sebebi nedir diye sordu. Ben Resulullah bu iki sütunu istilam etmek hataları affettirir buyurduğunu ve Kabe'yi yedi defa tavaf etmek bir köle azat etmeye muadildir dediğini duydum. 2907 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam tavaf yaparak birinin burnuna burunsalık taktırıp kendisini yedeğinde götürttüğünü gördü. Hemen eliyle burunsalığı koparıp ama olduğu için rehber edin diye adama elinden tutarak rehberlik etmesini emretti. 2908 yine Aynı. 2909 Ağustos'tan. Peygamber Efendimizi gören bir adamdan naklederek şöyle dedi: "Beytullahı tavaf etmek namaz kılmak gibidir. Onun için tavaf esnasında az konuşun." 2910 Abdullah bin Ömer'den: "Tavaf yaparken az konuşun. Zira namazda sayılırsınız." 2911 Cübeir bin Mutim'den: "Ali ve Selam, ey Abdullahoğulları. Gece gündüz hangi saat olursa olsun bu beyti tavaf eden." bu arada namaz kılan hiç kimseye engel olmayın. 2912 Ümmü Selemeden Ali Salatü vesselam'a rahatsız olduğumu söyledim. Öyleyse halkın arasında binek üzerinde tavafını yapıyordu. Ben söylediği gibi tavafımı yaptım. O Beytullah'ın bir köşesinde Tur ve Kitab'ın Mestur surelerini okuyordum. 2913 Ümmü Selemeden Aleyhisselatü Vesselam'a ''Ya Resulullah vallahi veda tavafını yapamadım.'' dedim. Öyleyse namaz kılınınca cemaatin arkasından deven üzerinde tavafını yap buyurdu. 2914 yine aynı. 2915 Ayşe annemizde Aleyhisselatü Vesselam veda hacında Kabe'nin etrafını bir binek üzerinde tavaf etti. Bu esnada elindeki asasıyla hacer Resvet'i istilam ediyordu. 2916 Vebre'den Abdullah bin Ömer kendisine bir adamın haç için ihrama girmişken Kabe'yi tavaf edebilir miyim diye sorduğunu söyledi. Ben de ne mani var ki dedim. Bunun üzerine adam Abdullah bin Abbas'ın bunu yasakladığını gördüm. Sana daha çok güveniyor. Sen ne dersin dedi. Ben de ve vesselam'ı haç için ihrama girmiş olarak gördük. Böyle olduğu halde Kabe'yi tavaf etti ve Safa ile Merve arasında say etti dedim. 2917 yine aynı 2918 NS'ten Aleyhissalatu vesselam yola çıktı. Biz de beraber çıktık. Zulhuleyfi'ye gelince orada öğle namazını kıldı. Sonra bineğine binerek Bedada hac ve ümre için ihrama girdi. Biz de girdik. Aleyhissalatu vesselam Mekke'ye gelince tavaflarımızı yaptık. Bunun üzerine peygamberimiz cemaata ihramdan çıkmalarını emretti. Cemaat çekindi. Çekindiklerini görünce onlara eğer yanımda hediye olmasaydı ben de ihramdan çıkardım. Bu sözlerini halk ihramdan çıktı. Hanımlarıyla cinsi münasebeti bile girdiler. Ali sallallahu ile ihramdan çıkmayarak bayram gününe kadar tıraş olmadı. 2919 Nafi'den İbn Ömer Haşla Ümre'yi birleştirerek tek bir tavaf yaptı ve Resulullah'ın da böyle yaptığını gördüm. dedi. 2920 Nafi'den Abdullah bin Ömer yola çıktı. Zulhuleyfi'ye gelince Ümre için ihrama girdi. Az daha yol aldıktan sonra Kabe'yi tavaf etmesine engel olmasından korktu. Ve eğer Kabe'yi tavaf etmeme engel olunursa peygamberin yaptığı gibi yaparım. Nasıl olsa ikisi de aynı şey. Şahit olun Ümre ile Hacı beraberce yapmaya karar verdim dedi. Kude'yi de gelince orada bir hediye satın aldı ve Mekke'ye girdi. Kabe'yi yedi defa tavaf etti. Sonra Safa ile Merve arasında say etti. Resulullah da böyle yaptığını gördüm dedi. 2921 Cabir bin Abdullah'tan Ali sallâtlâhü vesselam tek bir tavaf yaptı. 2922 İbn Bas'tan Ali sallâtlâhü vesselam Hacer lesvet cennetten gönderilmiştir buyurdu. 2923 Sureyt bin Gafleden Hazreti Ömer Hacer lesveti öptü ve ona dokunarak Allah Resûlülü sallâtlâhü vesselam da sana ihtiramda bulunduğunu gördüm dedi. 2924 Abis bin Rabia'dan Hazreti Ömer'in e gelerek kesinlikle biliyorum ki sen bir taşsın. Eğer Resulullah'ın seni öptüğünü görmeseydim ben de öpmezdim dedi ve sonra yaklaşarak onu öptü. 2925 yine aynı. 2926 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye geldiği zaman mescide girerek hacer Lesvet'i istilam etti. Sonra hacer Lesvet'in sağ tarafına geçerek süratli bir şekilde yürüyerek 3 şaft yaptı daha sonra yaptığı dört şafta ise normal bir suretten yürüdü. Şaftlardan sonra makamı İbrahim'e gelip makamı İbrahim'i namazgah yapın buyurarak iki rekat namaz kıldı. Namaz kılarken makamı İbrahim İbrahim Beytullah ile kendisi arasında bulunuyordu. Namazdan sonra Beytullah'a geçti. hacer Lesvet'i istilam ettikten sonra ise Safa'ya çıktı. 2927 Nafi'den Abdullah bin Ömer tavafın üç şaftında her yapar, hızlı yürür. Dört şaftında da normal olarak yürür ve Resulullah böyle yapardı, derdi. 2928 yine aynı 29 30 31 aynı. 2932 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve ile beraber Mekke'ye gelince müşrikler Medine'nin havası kendilerine iyi gelmemiş, zayıflamışlar dediler. Allahu Teala peygamberine Onların bu düşüncelerini malum etti. Aleyhissalatü Vesselam da ashabına müşriklerin bulunduğu hicr tarafından geçerken helvele yapmalarını, onların göremediği Hacer-i tarafına ise normal yürüyerek taraf, tavaflarını yapmalarını emretti. Durumu gören müşrikler gerçeği bilmedikleri için onlar eskisinden daha dinç ve kuvvetlenmişler dediler. 2933, Rubeir bin Adi'den adamın biri i̇bn Ömer'e hacer Resvet'i nasıl istilam edeceğini sordu o da şöyle dedi ben Resulullah'ın istilam ederken gördüm önce onu istilam eder sonra da öperdi bu cevap üzerine adam etrafı kalabalıksa veya ona yaklaşma mümkün değilse dedi i̇bn Ömer olsun ta Yemen'den gelenleri düşün ben Resulullah'ın hacer Resvet'i istilam ettiğini ve öptüğünü gördüm diye mukabele etti 2934 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam her tavafında Rükn-ü ve Hacer-i Lesvet'i istilam ederdi. 2935 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Hacer-i Lesvet ile başka bir yeri istilam etmezdi. 2936 yine aynı. 2937 Ubeyde bin Cüreş'ten İbn Ömer'e sen sadece bu iki Yemen köşesini istilam ediyorsun dedi aleyhissalatü vesselam'ı bu iki köşeden başka yeri istilam ettiğini görmedim de ondan dedi 2938, 39 ve 40 aynı 2941 Abdullah bin Abbas'tan aleyhissalatü vesselam veda haccında bir deve üzerinde Hacer-i Resvet'i elindeki asayla istilam ederek tavafını yaptı. 2942 Abdullah bin Abbas'tan Ali sallallahu ve selam devesinin üzerinde Kabe'yi tavaf ediyordu. Huruk ne geldiği zaman oraya işaret etti. 2943 İbn Abbas'tan bir kadın çıplak olarak Kabe'yi tavaf ediyordu. Şöyle diyordu. Bugün bir kısmı veya hepsi gözükecek. Bugün gözüken şeyleri bir daha göstermeyeceğim. Bunun üzerine ey Adem oğulları her mescide mescitte süstenin ayeti nazik oldu. 2944 Ebu Hureyre'den Veda haccından önce aleyhissalatü vesselamın kendisini hac emiri tayin ettiği sene Ebu Bekir bu seneden sonra hiçbir müşrik kesinlikle hac edemeyeceği, hiçbir çıplağın da Kabe'yi tavaf edemeyeceğini halka duyuracak bir cemaatlan beni de gönderdi. 2945 Muharrel bin Ebu Hureyre babasından naklediyor. Cennete müminden başka kimse giremez. Beyti çıplak olarak kimse tavaf edemez. Kiminle ve vesselam arasında miyadı belli bir anlaşması varsa anlaşma doluncaya kadar anlaşmaya uyulacak. Anlaşma olmayanlara da 4 haram ayın sonuna kadar müsaade var. Bu 4 ay geçince anlaşmanın da hükümleri sona ermiştir. Bu seneden sonra hiçbir müşrik Kabe'yi tavaf edemez diye bağırdık. 1946 Muttalip bin Ebu Veda'dan ve Vesselam'ı yedi şaft tavaf yaptıktan sonra tavaf mağarinden bir kenara çekilip iki rekat namaz kıldığını gördüm. Bu esnada kendisiyle diğer tavaf edenler arasında kimse yoktu. 2947 aynı. 2948 Cabir'den Haç Hadisi. 2949 yine aynı. 2950 Cabir'den Aleyhisselatü makam Makamı İbrahim'e gelince Makam-ı namazgah yapın ayetini okuyarak iki rekat namaz kıldı. Fatiha'dan sonra zamm-ı olarak ilk rekatta kafirün ikinci de İhlas suresini okudu. Sonra Hacer-i e dönerek onu istilam etti. Daha sonra da Safa'ya gitti. 1952 İbn Abbas'dan ve Selam ayakta zemzem suyundan içti. 2952 yine aynı. 2953 İbn Ömer'den ve Selam. Mekke'ye gelince Beytullah'ı yedi şaftı olarak tavaf etti. Sonra makam İbrahim'deki İbrahim'de iki rekat namaz kıldı. Daha sonra da çıkışa tahsil edilen kapıdan çıkarak Safa ile Merve tepeleri arasında say etmeye gitti. 2954 Uf'den Ayşe annemizi Safa ile Merve arasında say etmekte günah yoktur ayetine dayanarak. Safa ile Merve arasında say etmeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine Ayşe İyi demedin. Çünkü cahiliye çağında halk o ikisi arasında say etmezdi. İslamiyet gelince Kur'an-ı Kerim'deki Safa ile Merve Allah'ı ibadet etmeye vesile olan nişanelerdir. Ayeti nazil oldu. Bunun üzerine ve Vesselam Safa ile Merve arasında say etmeyi ihmal etmedi. Biz de bu yüzden bunu terk etmedik. 2955-56-57 aynı. 2958 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam Safa tepesine tırmandı. Beytullah görünecek yere gelince tekbir getirdi. 2959 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam Safa'da vahve yaptığı zaman 3 defa tekbir getirir ve 3 defa da Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı ve benzeri yoktur. Kainatın idaresi onun elindedir. Hamd ona mahsustur. O her şeye muktedirdir dedikten sonra dua ederdi. Merve'de de aynısını yapardı. 2960 Cabir'den sonra ve Selam aziz ve Celil olan Allah'ı tehlilde bulundu. La ilahe illallah dedi. İki tepe arasında da dua yaptı. 1961 Cabir'den haç hadisi. 1962 Cabir bin Abdullah'dan. Alevselat Vesselam selam veda hacında cemaat çok kalabalık olduğu için halkın kendisini görebilmesi ve istediklerini rahatlan sorabilmeleri için Safa ile Merve arasında biney üzerinde say etti. 2963 kesir bin cumhandan Safa ile Merve arasında İbn Ömer'in hervele yapmadan normal bir yürüyüşten sayı ettiğini gördüm. Eğer hervele yapmadan yürüyorsam Resulullah'ın hervele yapmadan yürüdüğünü gördüm. Hervele yapıyorsam Resulullah'ın da yaptığını gördüm. Dedi. 2964 Said bin Cübeyr'den yine aynı şey. 2965 Zuhri'den İbn Ömer'e Aleyhisselatü Safa ile Merve arasında say ederken hervele yaptığını gördüğünü dedim İbn Ömer cemaattan sırf peygamberimiz her vele yaptığı için her vele yapanlar vardı cevabını verdi 2066 İbn-i Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Safa ile Merve arasında say ederken müşriklere kuvvetini göstermek için koştu 2067 Safiye Binti Şeybe bir kadından naklediyor Aleyhisselatü Vesselam'ın batnı mesilde koştuğunu gördüm vadide düşmandan başka bir tehlike yok buyuruyordu 2968 Cabir bin Abdullah'tan, Aleyhisselatü Vesselam Safa tepesinden inerken ağır ağır yürür aşağı vadiye inince suratlanır hervele yapar koşar vadiden çıkınca tekrar yavaşlardı 2969 70 aynı 2971 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam Merve'ye geldi yukarı tırmandı Beytullah'a gelince 3 defa Allah'tan başka ilah yok onun ortağı ve benzeri yok. Mülk onun, hamd ona mahsus. O her şeye muktedirdir der. Sonra da Allah'ı zikrederek ona tesbih eder, ona hamd eder. Ve bir müddet dua yaptıktan sonra sayı bitirinceye kadar bu şekilde devam ederdi. 2972 aynı. 2973 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı Safa ile Merve arasında sadece bir say yaptı. 2974 Muaviye'den bir ümre esnasında Resulullah saçlarını Merve'de makasla kısalttım. 2975 yine aynı, 2976 yine aynı, 2977 Ayşe annemizden. Aleyhisselatü Vesselam ile beraber sırf haç maksadıyla yola çıktık. Beytullah'ı tavaftan Safa ile Merve arasında da say ettikten sonra Aleyhisselatü Vesselam yanında hediye olanlar ihramlı olarak kalsın. Yanında hediye olmayanlar ise ihramdan çıksınlar buyurdu. 2978 yine aynı 2979 yine aynı 2980 Cabir'den yine hac hadisi 2981 aynı 2982 Muhammed bin İmral en Ensari babasından naklediyor ben Mekke yolunda büyük bir ağacın altında otururken Abdullah bin Ömer bana dönerek neden bu ağacın altında oturuyorsun dedi ben de gölgesi için dedi Abdullah vesselam, Mine'daki iki ağacın arasında durduğumuz zaman eliyle doğu tarafı işaret ederek o tarafta Sürrebe denilen bir vadi vardır. O vadide büyük bir ağaç bulunur. İşte onun altında 70 peygamber gelip geçmiştir diye mukabelede bulundu. 2983 Abdurrahman bin Muaz'dan Aleyhisselatü Vesselam Mina'da bize bir konuşma yaptı. Allahu Teala kulaklarımızı iyice açtı. O kadar ki ta yerimizden söylediklerini hepsini duyuyorduk. Aleyhisselatü Vesselam cemaata haccin menasikini ta cemrelerin taşlanmasına kadar bir bir anlattı. Faşların atılmasını anlattıktan sonra da muhacirlere mescidin önünde Ensara'da mescidin gerisinde durmalarını emretti. 2984, Abdülaziz bin Rubeyden, Enes bin Mali'ye aleyhissalatü vesselamın mervi olduğunu kesinlikle bildiğim bir şey varsa söyle dedik. Aleyhissalatü vesselam Arife günü öğle namazı nerede kıldı diye sordum. Mina'da dedi. Daha sonra Mina'dan dönülecek gün ikindi namazı nerede kıldı dedim. Eptahta dedi. 2985 İbn Ömer'den Resullah'la beraber Mina'dan Arafat'a bir kuşluk vakti gitmiştik. Giderken bir kısmımız tebbiye getiriyor, bir kısmımız da tekbir getiriyorduk. 2986 aynı. 2987 aynı. 2988 aynı. 2989 Tarık bin Şeyyaptan. Yahudinin bir Hazret Ömer'e eğer bugün size dininizi tamamladı mayeti bize nazır olmuş olsaydı onun nazil olduğu günü bayram ilan ederdik dedi. Bunun üzerine Ömer o ayetin nazil olduğu günü ve geceyi biliyorum. Bu ayet Cuma gecesi nazil oldu. Biz de Resulullah'la beraber tam o sırada Arafat'ta idik cevabını verdi. 2.990 Ayşe annemizden aziz ve celil olan Allah'ın Arife günü cehennemden azat ettiği kadar cariye ve köleyi başka hiçbir gün azat etmemiştir. Cenab-ı Allah bugün rahmetiyle yarattıklarına dönerek ve yarattıklarıyla meleklere karşı övünerek bunlar başka ne istiyorlar der 2991 Ukta bin Amr'dan a.s. arife bayram ve teşrik günleri müslümanlar olarak bizlerin bayramıdır o günler yeme ve içme günüdür buyurdu 2992 Salim bin Abdullah'dan hutbe-i kısa oku vakfede acele yapın 1993 Said bin Cübeyr'den Arafat'ta İbn Abbas'la beraberdim İbn Abbas cemaat için telbiye getirmiyor dedi ben de muaviyeden kurttukları için dedim bunun üzerine İbn Abbas çadırdan çıkarak emret Allah'ım emret emrine amadayım onlar Ali'ye kızgınlıkları yüzünden sünneti terk ediyorlar diye söylendi 1994 Seleme bin Nubeyt babasından naklediyor Arife günü Resulullah'ı kırmızı bir deve üzerinde konuşma yaparken 2.995 yine aynı 2.996 Salim bin Abdullah'tan Arife günü güneş seval vaktindeyken Abdullah bin Ömer Haccaç bin Yusuf'a gelerek eğer Sünnet uymak istersen haydi vakfeye dedi. O sırada ben de orada bulunuyordum Haccaç bu saatte mi dedi. İbn Ömer evet dedi. Ben Haccaç'a eğer bugün Sünnet uymak istiyorsan hutbeyi kısa namazı acele et dedim. Bu sözüm üzerine İbn Ömer doğru söylüyor dedi 1997 Abdurrahman bin Yezid Abdullah'dan bütün namazları vaktinde kıldı sadece Arafat'ta öğle ile birlikte kıldı 1998 Usame bin Zeyd'den Arafat'ta Selamet Vesselam'ın terkisindeydim dua ederken ellerini yukarı kaldırdı bu sırada deve yuları çekince yular elinden çıktı bunun üzerine eğilip bir eliyle yuları alırken diğer eli havada eğdi 2.999 Ayşe annemizden Kureyş, Müzdelife'de Hums denilen yerde diğer kabirliler de Arafat'ta vakfe yapardı. Bunun üzerine Allahü Teala peygamberine Kureyş'in de Arafat'ta yapmasını vakfe yapmasını emir buyurdu. Daha sonra da geri dönerken insanların hep birlikte döndükleri yerden siz de dönün ayeti nazil oldu. Bakara 199 3.000 Muhammed bin Cubir bin Mutim babasından naklediyor. Devemi kaybetmiştim. Arife günü Arafat'ta onu aramaya gittim. Resulullah'ı orada vakfe yaparken gördüm. 3001 Yezid bin Şeyban'dan biz Arafat'ta vakfe yerinden uzak bir yerde vakfe yapıyorduk. Bunun üzerine Ensardan İbni Mirza bize gelerek beni size Resullah gönderdi. Asıl durulacak yerde dursunlar. Çünkü ataları İbrahim Aleyhisselam'ın mirasçıları bulunuyorlar buyuruyor dedi. 3002 Cafer bin Muhammed babasından Cabir bin Abdullah'a giderek Resulullah'ın ile ilgili sorular sorduk. Resulullah'ın Arafat'ın her yerinde vakfe yapılacak yer olduğunu buyurduğunu söyledi. 3003 Abdurrahman bin Yağmur'dan bir grup cemaatın Resulullah'a gelip haçla ilgili sorular sorduğunu gördüm. Resulullah onlara hac Arafat'tır. Her kim Arife günü şafaktan önce orada bulunursa hacı tamam olmuş diyordu. 3004 Fadıl bin Abbas'tan ve Vesselam Arafat'tan dönerken terkisinde Usame bin Zeyd bulunuyordu. Devenin süratini önlemek için devamlı yulağını çekiyordu. Bu vaziyette Müzdelife'ye kadar geldi. 3005 yine aynı. 3006 İbn Abbas'tan ve Vesselam Arafat'tan dönerken devesinin dizgini devamlı çekiyordu. O kadar ki devenin başı havda değiyordu. Bu arada halka ağır olun. Akşama kadar Arafat'ta durabiliriz buyuruyordu. 3007 yine aynı. 3008, 3009 yine aynı. 3010 yine aynı. 3011 Usame bin Zeyd'den Aleyhisselatü Vesselam Arafat'tan döndüğü zaman bir dar yola sarttı. Kendisine akşam namazını mı kılacaksın dedim. Namaz kılınacak yer ileride buyurdu. 3012 Usam ibn Zeyd'den Ali sallallahu ve selam emirlerin konakladığı vade yolda konakladı. Derhal çabuk çabuk abdest aldı. Bunun üzerine "Yarışlarak namaz mı kılacaksın?" dedim. "Namaz ileride buyurdu. Müzdelifeye geldiğimizde namazın sonuna kadar cemaatin gelmesi bitmemişti. 3013 ve 14 Ebu Eyüpten Ali sallallahu ve selam akşam namazı ile yatsıyı cem etti. 3015 Salim babasından Ali sallallahu tek bir kavmetle akşam namazı ile yatsıyı cem cemetti, sonra da ne ikisi arasında ne de sonunda sünnet kılmadan namazı bitirdi. 3016, 17, 18 yine aynı. 3019 ve 20 İbn Abbas'tan müzelife gecesi Resulullah'ın ailesinin zayıflarını önceden yola çıkardıkları arasında ben de vardım. 3021 Fadıl'dan Ali sallallahu alaihi wasallam Haşim oburlandan. Yaşların Müzdelife gecesi geceden yola çıkmalarını emretti. 3022 Ümmü Habibe'den Ali sallallahu aleyhi ve Müzdelifeden Mina'ya giderken alacakaranlıkta yola çıkmamı emretti. 3023 yine aynı 3024 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve Sevdenin Müzdelifeden şafaktan önce dönmesine izin verdi çünkü o şişmandı. 3025 Abdurrahman bin Yazı Abdullah'tan naklediyor. Aleyhissalatü Vesselam akşam yatsı ve sabah hariç hiçbir namazı vaktinin dışında kıldığını görmedim. Akşamla yatsıyı cem etti, sabahı da o günün her zamanki kıldığı vakitten biraz önce kıldı. 3026 Urve bin mudaristen Resulullah'ı Müzdelife'de dururken gördüm. Kim burada benimle bu vakitte namaz kılar yine benimle burada bulunur ve daha önce de gündüz veya gece Arafat'ta vakfe yapmış olursa onun açı tamamlanmış olur buyurdu. 3027 aynı, 3028 aynı, 29, 30, 31, 32 aynı, 3033 İbn-i Mesud'dan Müzdelife'de bulunuyordu. Kendisinden Surat-ül Bakara'nın nazil olduğu kısmını dinledim. Burada emret Allah'ım, emrine amadeyim buyuruyordu. 3034 Amr bin Meymuneden Hazreti Ömer'i Müzdelife'de gördüm. Cahiliye devrinde halk "Ey Sebir Dağı, güneş üzerine doğur da Mina'ya gidelim." diyerek güneş doğuncaya kadar Müzdelife'den ayrılmazdı. Ali Sallallahu ve Sellem onlara muhalefet ederek güneş doğmadan oradan ayrıldı bu yolculuk. 3035 İbn Abbas'tan Ali Sallallahu ve ailesinin zayıf ve güçsüzleriyle birlikte beni de gönderdi. Sabah namazını Mina'da kıldık ve cemreleri taşladık. 3036 Ayşe annemizden sevde gibi ben de Resulullah'tan izin isteyerek herkesten önce gelip sabah namazını minada kıldım. Sevde şişman bir kadındı onun için aleyhissalatü vesselamdan izin istedi. Resulullah ona izin verdi. Bunun üzerine sabah namazını minada kılarak herkesten önce Cemreleri taşladı. 3037 Ebu Bekir'in kızı Esma'nın azaltısı Ata bin Ebu Ebu Bekir'in kızı Esma ile araca karanlıkta geldik ona araca karanlıkta Mina'ya geldik dedim o da senden çok daha hayırlı olanla da bunu yapardık mukabelesinde bulundu. 3038 Hişam bin Orveden. ben de yanındayken Usame bin Zeyd'e dönerken Resulullah'ın veda haçında nasıl yürüdüğü soruldu. Devesini normal bir hızdan götürdü zaman zaman da hafifçe suratlandı cevabını verdi. 3039 Fadıl bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam arefe akşamı müzdelife gecesi geri dönerken devesini dizginleyerek cemaata ağır olun diyordu. Muhassir Vadisi'ne gelinceye kadar bu şekilde devam etti. Orada Cemre'lere atacağınız taşları toplayın dedi. Resulullah bunu söylerken eliyle taşları atar gibi işaret yapıyordu. 3040 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam Muhassir Vadisi'nde devesini hızlı sürdü. 3041 yine aynı 3042 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi selamın terkesindeydim. Resulullah cemreye taş atıncaya kadar telbiyeye devam etti. 3042 İbn Abbas'tan Ali sallallahu selam cemreye taş atıncaya kadar telbiyede bulundu. 3044 İbn-i Abbas'tan aleyhissalatü vesselam akaba sabahı bineğin üzerinde bana gel benim için taş topla dedi. Ben de topladım. Onları eline koyunca elindekinin bir tanesini göstererek işte böylelerini topla. Dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekiler dinde kendilerini zorlayarak aşırılığa gittikleri için helak olmuşlardır. Buyurdu. 3045 Fadr bin Abbas'tan Arefe akşamı yani Müzdelife'de cemi Tehir yapıldığı akşam Resulullah devesin dizginlerini çekerek ağır olun buyurdu. Bu vaziyette Mine'ye kadar geldi. Mahasir Vadisi'ne gelince Cemre'lere atacağınız taşları toplayın dedi. Resulullah bunu söylerken eliyle taş atar gibi işaret yapıyordu. 3046 İbn-i Abbas'tan Resulullah Akabe sabahı bine üzerinde bana gel benim için taş topla dedi. Ben de topladım. Onları eline koyunca bir tanesini işaret ederek işte böylelerini buyurdu. 3047 Ümmü Hüseyin'den. Ali sallallahu aleyhi ve beraber haçdaydım. Bilal bineğini yedekliyor. Usama bin Zeytli ihramlı bir vaziyette sıcağın etkisinden korumak için elbiseleriyle ona gölge yapıyordu. Ali sallallahu aleyhi ve sellem bu vaziyette akabe Cemresini taşladıktan sonra cemaata bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü senadan sonra birçok şey söyledi. 3048 Kudam bin Abdullah'tan Ali sallallahu aleyhi ve bayram günü Akabe cemresini taşlarken gördüm. Kırmızı beyaz renkli deves üzerindeydi. Taşları ne hızlı ne yavaş atıyor. Cemrenin de ne çok uzağında ne de çok yakınında bulunuyordu. 3049 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam'ı cemreleri taşlarken gördüm. Devesi üzerinde ey cemaat haccın menasikini iyi öğrenin. çünkü belli olmaz. Belki bu haçtan sonra bir daha hac yapamam buyuruyordu. 3050 Cabir'den Ali sallallahu ve selam Cemre'yi bayram günü kuşluk vakti ikinci günü de zeval vaktinde taşladı. 3051 İbn Abbas'tan Ali sallallahu ve selam bizi Abdulmuttalib huzuruna küçük çocuklarıyla kırmızı bir deve üzerinde gönderdi. Devenin havudu uyluklarımızı hafif vuruyordu. Bize yavrularım Cemre'yi Akabe'yi güneş doğuncaya kadar taşlamayın diye tembih etti. 3052 İbn Abbas'tan Ali sallallahu ve selam Aile efradını önceden göndererek onlara Cemre'yi güneş doğuncaya kadar taşlamamalarını emretti. 3053 Ayşe annemizden ve Vesselam'ın hanımlarından birine Müldelife gecesi geceden gelip Cemre'yi taşlamasını sabaha kadar da yerine varmasını emretti. Atada ölünceye kadar böyle yaptı. Bu hadis zayıftır. 3054 İbn Abbas'tan Ali Sallatü Vesselam'a mine günleri ile ilgili sorular soruluyor. Güçlük yok cevabını veriyordu. Adamın biri "Kurban kesmeden tıraş oldum." dedi. "Zararı yok." dedi. Başka biri "Akşamdan sonra cemreyi taşladım." dedi. "Zararı yok." buyurdu. 3055 Ebu Beddah bin Adi babasından naklediyor. Ali Vesselam çobanların cemrelerini bir gün taşlayıp diğer gün taşlamamalarına müsaade etti. 3056 yine aynı. 3057 Abdurrahman bin Yezid'den. Abdullah bin Mesut'a halk Akabe Cemre'sini üst taraftan taşlıyor dendi. Bunun üzerine kendisi tam vadinin ortasından Cemre'ye taş alarak kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki Bakara suresi kendisine nazil olan zat tam buradan attı dedi. 3058 59 60 61 62 yine aynı. 3063 Muhammed bin Ali bin Hüseyin'den. Cabir bin Abdullah'ın huzuruna girdik ben. Bana Resulullah'ın hacı ile ilgili bir şeyler anlat dedim. Resulullah ağacın yanından yedi tane taş attı. Her taş atışta tek bir getirdi. Taşları vadinin içinden attı. Sonra da kurban yerine gelip kurbanını kesti. 3064 yine aynı. 3065 Ebu Meclez'den İbn Abbas'a cemrelerle ilgili sorular sordum. ve Vesselam altı mı yoksa yedi mi taş attı Bilmiyorum cevabını Verdi 3066 Fadıl bin Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın terkisindeydim Akabe Cemresini taşlayıncaya kadar Telbiyeyi bırakmadı her taşı atarken de Tekbir getiriyordu 3067 Fadıl'dan Fadıl bin Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın terkisindeydim Akabe Cemresini taşlayıncaya kadar Telbiyesini duydum onu taşlayınca Telbiyeyi kesti 3068 ve 69 Yine aynı 3070 Zuhri'den duyduğuma göre Aleyhisselatü Vesselam Mina kurbanlığı yanındaki Cemre'yi taşlarken attığı her yedi taşla beraber tekbir getirdi. Sonra Cemre'nin önüne geçerek kıblıya karşı dönüp ellerini kaldırarak uzun zaman dua yaptı. Sonra ikinci Cemre'ye gelerek yedi taşla oraya attı ve her attığı taşla beraber yedi tekbir getirdi. Sonra da so Sol tarafa inip kıbleye karşı dönerek dua etti. Daha sonra da Akabe'deki Cemre'ye gelerek yedi taş oraya attı. Orada hiç beklemedi. İbn Ömer de aynen bu şekilde yaptı. 3071 İbn Abbas'tan Cemre'ler taşlandıktan sonra kadınla cinsi münasebet hariç her şey helaldir.